Bazen dertler gelir dert üstüne. Devasızmış gibi zannedilir bu dertler. Ama derdi veren de, dermanı veren de odur. Zamanımızın dertlerine asr-ı saadetten gelen devalarla... ...ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'la çözümün konuşulduğu... ...sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi peygamberi beyana sarılıp... ...bana Allah'ım gerek diyenlerin uyanışının anlatıldığı... Adnan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Gafletten Kurtuluş Özel Efendi. Gafletten Kurtuluş. Her çarşamba 22.30'da, her pazar 11.05'te ve tekrarı gece 01.30'da Radyonuz Özel Efendi. gafletten kurtulur Programı hazırlayan ve sunan Adnan Çensoğlu. gafletten kurtulur <Gülüyor> أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الذي الله وما توفيقي إلا بالله Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i Muhammed Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın elim rahmet ve Aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamü Aleyküm ve rahmetullah ve barakat. Gel Gidelim Hemen Seyri İlallah Gel Gidelim Yüce Dergahına Yüzler Sürelim Garibiz Kimsemiz Yoktur Diyelim Bu Varlıktan Geçip Hakka Gidelim Aziz Seyri İlallah Allah Gidelim Kemal bak Kemal'i seyretmek La mevcuda illallah diyebilmek Seni seviyorum Allah'ım diyebilmek Sa'idhu billah Kul in kuntum tehibbun Allah'a fettebi'uni Buyukfirle ve kum ayetince Allah'ın sevgilisi olmak adına ilim rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın tatlı müfessiri bir taneciğimiz tatlı sevgilimiz Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın elinden yani hikmet olan Kur'an'ın ifadesiyle hikmet olan o sünnetiyle Elinden tutabilmek ve böylece Allah'ın sevgilisi olup seni seviyorum Allah'ım diyebilmek. Yüreklerden dillere düşen bu sözcük yine yüreklerin dile düşeceği başka sözcüklerle buluşsun bu saatlerde. O zaman yüreğimizin sesini dillendirelim yine sizlerle şimdi sevgi din içine Allah'ım Kapına geldim Kırdım Onarmaya geldim Bozdum Yapmaya geldim Kusur ettim Affına geldim Kaçtım Kaçtım Sürekli kaçtım Sürekli kaçtım Ama sonunda Döndüm Yine sana geldim. Küçükler hata işlerse de, Büyükler büyükle affeder değil mi? Büyüklüğünle muamele eyle. Ey merhameti bol olan Rabbim! Sen, Kullarım sana beni sorarlarsa, Bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm buyurdun. Şimdi yakınlığını hissediyor. Ve duamı kabul buyuracağına büyük ümit besliyorum. Ne olur? Ümidimi, ümidimizi boşa çıkarma. İtiraf ediyorum ya Rabbi. Yüceliğine yaraşır davranamadım. Nimetlerine şükredemedim. Sana gereği gibi ibadet edemedim. Beni sürekli büyük bir şefkatle dostluğuna çağırdın. Kötü yollara karşı uyardın. Ama dünyanın geçici zevkleriyle ve şaşasıyla sarhoş oldum. Hiç kulak asamadım Hep kaçtım Nefsimle büyük mücadeleler verdikten sonra Kararı verdim Seni ve rızanı Dünya ve ahiret mutluluğunu seçtim Bunlar karşılığında kaybedeceklerim ne olursa olsun Tercihe değer şeydi İster makam mevki, ister mal mülk, ister eş dost, ister zevk sefa olsun. Seni ve dostluğunu kazandıktan sonra, seni sevdikten ve sevgine mazhar olduktan sonra, onları tekrar kazanabilirim, hatta daha iyisiyle. Seni ve dostunu kaybettiğimde ise, dünyaya sahip olsam bile, ne yazar ki? Seni... Seni bulan... Zindanda da olsa saraydadır. Seni bilmeyen... Sarayda da olsa... Zindandadır. İşte geldim. Geldim Allah'ım. <Gülüyor> de i̇şte geldim Allah'ım. Rahmetinin her şeyi kuşattığını bildim de geldim. Hoşgörünün enginliğini bildim de geldim. Dünya dolusu günah işleyeni, Tövbe edip kapına geldiğinde bağışladığını bildim de geldim. Kapkara Kabe'nin o simsiyah örtüsünün önündeki, ben beyaz ayetlerde yazan la taqinatu min rahmetillah ayetini gördüm. Benden ümit kesmeyin. Ancak inkarcılar benden ümit keser. Sözünü gördüm, işittim, bildim, iman ettim ve geldim. Teskiy etmen için beni. Yoksa bunca günahı olan bir köle efendisine. Döner mi hiç Allah'ım Önümdeki engelleri kaldırıp Beni huzuruna getirdiğine Ve Önünde diz çöküp Özür dilemeye muvaffak kıldığına göre Kalktığımdan itibaren Kalbimi Bu güzelliklere açtığına Ve üzerine Rahmet yağırdığına göre Demek ki beni seviyorsun Demek ki seviyorsun Sevmesen Sevmek lütfeder misin Bu sevgin hatrı için Kat bizi de O sevgi deryana Aşk dergahına Ve seni daha iyi tanıma Sana daha çok yaklaşma imkanı ver sen Allah'ı seversen, Allah seni sevemez mi diyenlerin hatırına? Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Allah'ım, Nefsime yenilip günah işlerken bile, Ruhum haykırıyordu Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Kadrini, yüceliğini bilemedim. Şanına yaraşır davranmadım. Allah'ım sen ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar yücesin. Gökte ne varsa, yerde ne varsa hepsi senin. Gördüğüm, düşündüğüm, bildiğim, bilmediğim her ne varsa senin eserin. Nereye baksam Hep seni hatırlatıyor Seni gösteriyor Ve büyüklüğünü haykırıyor Kendimi düşünüyorum Ben başlı başına bir mucizeyim Hiç yokken Hiçbir irade ve kastım Olmaksızın Zamanın bir diliminde başladı serüvenim Bir zamanlar Bir damlacık soğuyken Nasıl kan pıhtısı Sonra et parçası oldum ve sonra kemikler ve sonra et haline büründüm. Küçücük kromozomda benim saçımın renginden kirpiğimin biçimine kadar milyonlarca özellik kayıtlıydı. Ve sinir sistemiyle, sindirim sistemiyle ve başka nice sistemlerle, koca koca fabrikaların oluşturduğu karmaşık bir yapı olarak oruçturuldum anne karnında. Ve bu fabrikalar hiç gürültü yapmadan, bana hiç hissettirilmeden, müthiş bir düzen içerisinde çalışmaktalar hala. Bendeki her detay aklımı başımdan alıyor halbuki. Beynimde, 10-15 milyar sinir hücresi, 10-15 trilyon sinir hücresi bağlantısı var. Bütün bedenimdeki hücre sayısı ise 100 trilyon ve her biri ulaşımıyla ve başka sistemleriyle bir şehir kadar karmaşık yapıda. Sinirlerimin uzunluğu dünyaya 4 defa dolaşacak uzaklıkta, uzunlukta. 150 bin kilometre. Ne büyüksün Allah'ım. Nasıl da tefekkür edememişim. Şu kainat kitabını okuyup, Eserlerden müessere nasıl tecelli yaşayamamışım. Başlı başına bir alem olan benim de, Şu anda yaşayan altı milyar insanın da, Geçmişte yaşamış milyarlarca insanın da, Yaratıcısı ve Rabbi sensin. Her birini ayrı bir şekilde... ''Karakter ve yetenekte yaratan sensin. Her birinin parmağına ayrı bir desen veren sensin. Onları her saniye hayatta tutan ve besleyen sensin. Her biriyle her an berabersin ve akıllarından, ruhlarından, gönüllerinden geçen her düşünceyi biliyor. Söyledikleri her sözü işitiyorsun.'' Her birinin dünyasını, geçmişini, geleceğini, her şeyini biliyorsun Allah'ım. Ne kadar yücesin. Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünyada bizim dışımızda milyonlarca alem var. Uçsuz bucaksız okyanusları, yalçın dağları, engin ovaları... Ve çölleriyle bu koskoca dünyada milyonlarca alem var. Cansız görüntüsüne rağmen her türlü bitkinin yetişmesi için gerekli mineralleri ve gıdalar içeren toprak, kendisi için gerekli her türlü gıdayı topraktan alarak ve nemi emerek zamanla koskoca ağaç olan bir çekirdek, her biri farklı şekil, renk, koku ve özellikteki, Her biri farklı şifa taşıyan, Portakalından karpuzuna, Kuş burnundan buğdayına, Papatyasından gülüne kadar, Milyonlarca çeşit bitki, Ne büyüksün Allah, ne büyüksün Allah. Im. Beyni, ağzı, sindirim, sinir ve başka sistemleriyle, koca fabrikaların yerleştirildiği küçücük bir böcek ve onun gibi binlerce çeşitleriyle trilyonlarca böcek. Fertleri arasında müthiş bir yardımlaşma şuurundaki bir karınca yuvası ve onun gibi milyarlarca karınca yuvası, karınca ailesi. Kedisinden zürafasına, yılanından göçmen kuşuna kadar milyonlarca alem, ...trilyonlarca fert. Kilometrelerce derinlikteki... ...ve uçsuz bucaksız büyüklükteki... ...deniz ve okyanusların... ...her yerindeki... ...irili ufaklı balıklar... ...milyonlarca türlü canlı... ...her biri de ayrı ve... ...garip bir alem. Karanın da... ...denizin de... Her zerresinde hayat var, bir canlı var. Bunca çeşit canlı nasıl da dengeli şekilde ürüyor, birbirlerinden gıdasını alıp yaşıyor ve nasıl çevreyi kirletmeden, yeryüzünde leş yol açmadan ölüyor veya başka canlılar ayamalıyor ve nasıl da böylesi bir düzen milyarlarca yıldır devam ediyor. Ne yücesin Allah'ım. Ya uzay, bu ne ihtişam, bu ne ahenk Allah'ım. Bir şehirden en yakın şehre giderken, ovalarıyla ve dağlarıyla ne kadar büyük olduğunu hissettiğimiz koskoca dünyamız, güneşin her birinin birçok uydusu bulunan on bir gezegeninden sadece biri. Güneş gibi 250 milyar yıldız Samanyolu galaksisini oluşturuyor. Samanyolu gibi 200 milyara yakın galaksi var ve her birinde 100 milyar ile 3 trilyon arası yıldız var. Bunların her biri milyarlarca yıldır düzenli bir hareket ve seyir halinde. Ve uzay öylesine büyük ki bir ucundan diğer ucu, bir ucundan diğer ucu, yüz milyar ışık yılı ve her zaman ve her an geliştikçe gelişiyor. Ne büyüksün Allah'ım. Bir yanda koskocaman uzay ve bir yanda küçücük bir atom, şu küçücük atom, Hava, su, kitap, insan ve her şeyi oluşturan tek bir tuz tanesinde trilyonlarca bulunacak kadar küçük olan atom. Allah'ım ne kadar büyüksün. Ne kadar büyüksün. Kadrini bilemedim. Şüphesiz varlık alemindeki en küçük maddeden en büyüğüne kadar tüm varlık alemini yoktan var eden sen olduğun gibi, bir düzen üzere hayat sürmelerini sağlayan da sensin. Çünkü kendilerini yoktan var etmekten aciz olan mahluklar, varlıklarını devam ettirmekten de acizler. Her saniyesinin hayat vermene muhtaçlar. Sen her saniye yeni bir hayat veriyorsun da öyle hayatta kalıyorlar. Senin hayat prizine bağlı makine gibiler. Prize takılı oldukları sürece hayat sürdürebiliyorlar. Priz çekildiği an yok olurlar. Onların hayatlarını sürdürmelerini sağlamaksa, her zirresinin her anını bilmeyi, görmeyi, duymayı, idrak etmeyi. Her zerresi üzerinde hakimiyeti, her zerre üzerinde kudret sahibi olmayı gerektiriyor. Demek ki kainattaki her zerrede, her an senin yaratışın ve yaşatışın var. Kudretin, koruman, bilgin, hikmetin, görmen ve işitmen var. Ey Tüm varlık aleminin Rabbi. Övgüler sana Allah'ım. Atomlar ve hücreler, Nefesler ve saniyeler sayısınca, Hayvanlar ve bitkiler, Yıldızlar ve gezegenler sayısınca, Sonsuz övgüler sana Allah'ım. Meşgalelerimiz, boş uğraşılarımız bizi senin yüceliğini hissetmekten bazen öyle uzaklaştırıyor ki. Biz bakıyor ama görmüyoruz bu eserlerini, biliyor ama hissetmiyoruz bazen. Dünyaya gözümüzü açtığımızdan itibaren ne gördüysek onu normal karşılıyor. Her bir şeydeki senin kudretini... Her bir şeyin senin yapmanla olduğunu düşünmüyoruz bazen. Sadece farklı bir şey gördüğümüzde hayrete düşüyor. Senin kudretinin farkına varmaya çalışıyoruz. Ey eşsiz sanatın sahibi. Her an yüceliğini gösteren nice şeylerle karşılaşıyoruz da seni hatırlamıyor. Sana karşı sevgi ve saygı beslemiyor. Sana gerçek kulluğa bazen. Oysa senin sadece bir iki kudretini yakinen idrak edebilsek, Herhalde kendimizi serceden alamayız meleklerin gibi. Bir, salona gittiklerinde resim fuarına, Resim galerisine Ressamın çizdiği resme hayran kalırlar da Günlerce aylarca o resmin hayranlığından Yazarına sürekli övgüler yağdırırlar Ama aynı resmi görenler Aynaya baktıklarında kendilerine O sureti, o simayı, o uzuvları veren En büyük sanatkar, en büyük sanatçı Allah'ı Seni düşünüp bazen Bazen Bazen bir haber olurlar. Kainatındaki bir kuralın farkına varana, ondaki bir sanatını keşfedene hayranlık duyar. Över ve ödüller veririz de. Kainat, sanat şaheserinin sahibi sana hayranlık duymayız. Affet ya Rab. Seni tanıdıkça daha çok seviyorum. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden Rahman, ahirette yalnızca seni seviyorum Allah'ım deyip iman eden kullarına merhamet edecek olan Rahim, seni tanıdıkça daha çok seviyorum. Ey kalbimden dilime dökülmeyen tüm cümlelerin vakıfı olan, bilicisi olan Alim, ey kalbimin derinliklerinden gelen seslere. Seslere vakıf olan semi ey ruhumun derinliklerindekilere gören Basir, ey her şeyi gücüyeten kadir. Sen zatında yüce ve mükemmel olduğun gibi yaratıklarına ve kullarına olan muamelende de insana şaşırtacak şekilde mükemmel ve güzelsin. Bunları düşündükçe. Seni daha çok seviyorum Allah'ım. Öyle merhametli ve şefkatlisin ki... ...kainattaki her şeyde senin rahmetin var. Tüm varlıklar senin rahmetinin eseri olarak hayat. Onunla birbirlerini seviyorlar. Rahmetin o kadar geniş ki... ...sevgililer sevgilisi sevgilimiz... ...bir taneciğimiz... ...tatlı rehberimiz... S.A.S. bir hadisinde Allah'ın rahmeti yüz parça yapıp sadece yüzde birini yeryüzüne indirdiğini oradaki tüm canlıların birbirlerine bu bir rahmetle merhamet ettiklerini ifade buyuruyor. Demek trilyonlar çarpı trilyon canlının o kadar anne baba çocuğun birbirine sevgi şefkat ve merhameti Sadece bu bir rahmetinin eseri. Allah'ım sen kollarına da aynı bir merhametle merhamet etmektesin. Efendiler efendisi bir taneciğimiz evladı için çırpınan bir anneyi göstererek bu kadının çocuğunu ateşe atmasını düşünebilir misiniz diye sorduğunda hayır dediklerinde Allah da kullarına bundan daha merhametlidir buyurmuş. Anne çocuğuna diken batmasını istemez. Demek sen kulunu dikenin çizmesini bile istemezsin Allah'ım. Hele senin ahiretteki itaatkar kullarına rahmetin. Zira biraz önceki hadisin devamında Allah'ın kalan 99 parça rahmet ve şefkatini de ahirette itaat eden, seni seviyorum Allah'ım deyip, bu iman ve ikrar ile son nefesine kadar, sebatı gerçekleştiren kullarına göstereceğini ifade edilmiş. Sen öyle lütufkar, öyle cemersin ki, Allah'ım, mümin kafir, itaatkar Asi demeden, Milyarlarca insanı gece gündüz bol bol rızıklandırıyor. İhtiyaçlarını veriyorsun, hem de karşılık beklemeden. Ey karşılıksız, sınırsızca veren vehhab! Tüm canlılar sürekli senin lütuflarında yüzmekte. Gece gündüz senin ihsan sofralarında yiyip içmekteler. İtaatkâr kullarına cennette sunacağın özel ikramlarsa her halde akıllara durgunluk vericidir. Hele senin hoşgörün, sabrın, toleransın. Bizler kendimize karşı bir iki hata yapan dostumuzu kolaylıkla siler, onunla ilişkilerimizi keser, hatta düşmanlığımızı ilan ederiz. Ama sen, sen, sen, milyarlarca insan gece gündüz sana isyan etse de, sana meydan okusa da, seninle savaşıyor olsalar da, son derece sabırla karşılıyor, hemen cezalandırmadığın gibi, onlara vermekte olduğu nimetleri de kesmiyorsun, belki, belki bir dönüş yaparlar diye. Sürekli uyarıcılar gönderiyorsun, belki bir dönerler diye. Ne kadar çok seviyorsun Allah'ım, ne kadar çok seviyorsun. öyle bağışlayıcısın ki, kişi dünya dolusu günah işlese, veya hayatı boyu seninle savaşmış olsa bile, affet Allah'ım, tövbe ediyorum Allah'ım, seni seviyorum Allah'ım deyip, döner dönmez onu bağışlıyor, günahlarını siliyorsun. Oysa biz insanlar, bir iki defa bize hata yapan kişiyi bile ne kadar zor affediyoruz. Allah'ım, sen gece gündüz sana isyan eden kullarının her halini bildiğin halde, onları deşifre etmiyor, sırlarını saklıyorsun. Dilesen, diğer insanları bunlara müttali kılarak onları rezil rüsva edersin. Oysa biz insanlar, düşmanımızın bir iki sırrını bilsek, insanlara söylüyor, acımadan onu aleyhinde kullanıyoruz. Senin gibi merhametli, hoşgörülü ve bağışlayıcı bir Rabbimin olduğunu düşündüğümde öyle heyecanlanıyor, öyle seviniyorum ki. Çünkü her şeyin sahibi ve dilediği her şeyi yapabilen sen, normal şefkatte bir Rab, hatta tamamen gaddar, merhametsiz bir Rab da olabilirdin. Ve kimse sana hesap soramaz. Hiçbir şey yapamazdı. Çünkü sen ahattın, Vahid din, tek din Eşin ortağın yok ki hesap sorsun Allah'ım Yarattıkların bile idrakimin farkında Onları idrak etmekten aciz olan ben Seni ve büyüklüğünü idrakten daha acizim Ey koskoca varlık aleminin Rabbi Seni ne kadar ölsem az Sen kendini övdüğüm gibisin seni gerçekten tanıyan hiçbir insan, huzurunda saygıyla durmaktan, önünde eğilmekten, secdeye kapanmaktan, kendisinin acizliğini ve basitliğini, senin de güçlülüğünü ve yüceliğini itiraf etmekten kendini alamaz. Allah'ım, akıllar seni idrakten, diller seni övmekten kelimeler sana olan sevgiyi anlatmaktan aciz. Nefis taşımasaydık, huzurunda secdeye kapanarak sana usta gerçekleşene kadar ömür boyu melekler gibi sana yıkmak isterdik. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım diye diye... Koca varlık haliminin Rabbi Olan sana Normal bir varlık gibi Davrandım bazen Kendimi senin karşına hep Bir gafletle koydum Oysa ben Yanında bir hicdim Değil koskoca kainatta Dünyada Hatta bulunduğu Şehirde bile nokta gibi kalan küçücük bir varlığım ben. Kendisine verilen göz, kulak ve diğer organların işlevlerinden bile habersiz, İçindeki koskoca fabrikalardan bir haber, Gücü ve bilgisi son derece sınırlı bir varlığım. Yarattığın hava olmasa soluyamayacak, Yiyecekler içecekler olmasa açlıktan ölecek aciz bir varlığım. Senin verdiğinden zerre kadar fazla hiçbir şeye sahip olmayan bazı yönlerden birçok yarattığın mahluktan yetersiz bir varlık. Kartal benden daha iyi görüyor. Aslan benden daha güçlü. Ben bana hangi uzuvları ve hangi yetenekleri verdiysen onlara sahibim. ...kendimden hiçbir şeyde sahip değilim. Neye sahipsem, senin lütfun. Seni aklıma çok az getirdim. Dilimle nadir andım. Hayatıma pek az soktum. Halbuki seni sürekli büyük bir saygı, sevgi ve şükran duygularıyla hatırlamalı ve anmalıydım. Çünkü etrafımdaki her şey seni ve yüceliğini hatırlatıyordu kainat orkestrasının başına geçirmiş olduğun sevgili peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor muydu tüm kainat Allah'ı anıyor diye ve ben gece gündüz senin nimetlerinde yüzmekte, nimetlerini kullanmaktayım oysa aşık olduğum dönemi hatırladığımda bir beşer aklım bir beşer aşık olduğumda ...yarattığım bir kuluna aşık olduğumda... ...hiç aklımdan çıkmaz... ...hep onunla olurdum... ...manen. Gece son düştüğümde de... ...uyandığımda da aklımda olurdu. Halbuki seni ondan daha çok sevmeliydim. Daha çok almalıydım. Namaz kıldığım... ...ama seninle ilişkimin... ...zayıf olduğu dönemde de... ...senin namaz dışında az hatırladım. Namazım da senin şanına yaraşır olamıyordu. Amirinin huzuruna ceketinin düğmesini ilikleyerek çıkan ben, senin huzuruna ne kadar da gafil çıkıverdim bazen. İmtihandan daha lağbali davrandım namaz esnasında. Kıyamım, rüküm, secdem, bunların hiçbiri sana usta ata, layık değildi. Namazları son vakitlerde acele kıldığım çok oldu. Oysa senin büyüklüğünü içimde hissetseydim, huzuruna endişe ve heyecanla varır, sevginin, aşkın verdiği büyük bir heyecanla yüreğim titrer, namazı büyük bir saygı ve özenle kılardım. Kaldı ki, gece gündüz ibadet etsem yine de saç şanına yaraşır kulluk yapmış sadece bir nimetinin bile şükrüne eda etmiş olamam. Hani sevgilim Resulullah Aleyhissalatu vesselam hiçbiriniz kendi ameliyle cennete giremez. Aslında yaptığı ameller cenneti kazanmasına yetecek kadar değildir buyurmuş. Sen de mi Allah'ın elçisi diye sorulunca evet ben de ben de ancak Allah'ın beni rahmetiyle kuşatması ile girebileceğim diye cevap vermişti. Ve belki de farz namazların, geceyi namazının, haccın ve benzeri ibadetlerin hemen arkasında istiğfarın tavsiye edilmesi de bu yüzden. Sanki istiğfarımızla bu kusurumuzu hemen itiraf ediyor. Ve halimizi bildiğin halde sana arz ederek bağışlanma diliyoruz. Evet ya Rabbi. şanına yaraşır değil ibadetlerim ama sen lutfunla kabul ediyorsun işte. Bizden az şeyler talep etmişsin ve onları yerine getirdiğimizde bizi sana tam kulluk yapmış sayıyor, bizden hoşnut oluyor ve cennetle ödüllendiriyorsun. Şurada beş günlük bir otelle kalacak olsak bizden bir sürü masraf isterler. Senin sonsuz cennetine onun dünyadaki kıyasını yaparsak kıyaslanamayacak kadar bir farklılıkla giriyoruz. Yine de söz veriyorum ki bundan sonraki ibadetlerimde olabildiğince sana olan aşla yapacağım Allah'ım. Bilemedim Allah'ım. Günah işledim. Nasıl da işledim onca günahı. Nasıl da senin gibi yüceler yücesi gece gündüz senin gibi gece gündüz rahmetini sunan bir Rabb'e nasıl da isyan edip sözlerini dinlemedim. Nasıl da hiç görmeyen ve bilmeyen bir varlık gibi davranmıştım sana yıllarca. Bir çocuğun görmesinden çekindiğim günahları senin önünde nasıl pervasızca ve hayasızca yapmışım. Affet yarabbim. Sana makam ve mevki sahi biri kadar, seninle dostluğa, onunla dostluk kadar değer ve önem veremedim mi? Filan müdürle, filan bakanla dostluğum olunca kendimi şanslı sanan ben ve herkese övünen ben, senin gibi yüceyle dost olmaya önem veremedim. O yolda gayret gösteremedim. Oysa asıl övünç kaynağı, en büyük nimet ve ayrıcalık sana dost olabilmekti. Onlarca dostluk nerede? Seninle dostluk nerede? Sen yüceler yücesisin, onlarsa insan. Senin için dost olsam, ne güzel, onu bile yapamadım. Her şeyin sahibi ve her şeye kadir olan senden her şey isteyebilirim. Kul olmaları sebebiyle az şeye sahip güçsüz olan insanlardan ne isteyebilirim? Her şeyin sahibi ve cömertler cömerti bana dilersen dünyayı verirsin, ahireti verirsin, kainatı verirsin, her şeyi verirsin. Ey bendeki her nimetin sahibi Allah'ım! Senin, benim katımda annem ve babam kadar değerim, seçtiğim takım kadar değeri olsa. Davetine icabet ile şerefimi artırırdım. Dostlarının davetini önemsemeyen ve icabet eden ben Dostlarının davetini önemseyen ve icabet eden ben Yıllarca senin günlük beş defa yaptığın davete kulak asmadım İcabet etmedim Böylece seni dostum kadar kale almamış Davetine dostumun davetine kadar değer vermemiş oldum Düşünüyorum da Tüm dünyaya sahip bir kral gezinirken, bir fakire bir ekmek parası verse, sonra o da teşekkür etmek için her gün huzuruna çıkmak üzere kralın sarayına gitse, adamın ve hediyenin kral yanında önemsizliğinden dolayı, onu kral da adamları da kovar. Bu krala yapılmış bir hakaret ve şerifini lekeleme olarak bile algılanır. O yüzden senin gibi yücenin, benim gibi bir hiç olan insanı muhatap alması, mülkünde bir hiç mesabesindeki nimetlere teşekkür için izin vermesi, namaz, oruç ve diğer ibadetle teşekkür etme imkanı sağlaması, bunun için istediğim an huzuruna çıkmamı kabul etmesi, bunlar ne büyük nimet Ya Rab. ne büyük şeref benim için. Bu bana ne kadar kıymet verdiğini gösteriyordu. Ama ben bunu fark edemedim affet ya Rabbi Kur'an gönderdin elçi gönderdin bana sevginden bana olan nimetindi bunlar ben bunun nimetini farkına varamadım Kur'an ayetlerinin inişine şahit olan sahabeler bunun değerini çok iyi biliyorlardı Canlarından çok sevdikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde onun aralarından ayrılmasına ağladıkları kadar da vahyin kesilmesine ağlıyorlardı. En yakın arkadaşı Sadık insan Hazreti Ebu Bekir, eşi Ümmü Seleme. Gökten ayetler iniyor, Rabbimiz bizimle konuşuyordu, şimdi ise bu kesildi diyerek hiç kırıkla ağlıyorlardı. Bunlardan bir haber oldu. Allah'ım Öyle çok nimetlerin var ki biz insanlara Dünyada bizim dışımızda bulunan her şey bizim için yaratmış Her şeyi emrimize vermişsin Bitkiler, hayvanlar, dağlar, nehirler Her şey bizim için Bu kadar nimetin karşısında Bu kadar ihsanın karşısında Nasıl da böyle yanlışlara düşüverdik bazen. Ey Rabbim! Ne kadar da çok değer veriyorsun halbuki. Bir hadiste buyuruyordu ki sevgilin Resulullah Aleyhisselam. Vallahi dünyanın yok olması Allah katında bir müminin yok olmasından daha önemsizdir. Allah'ım! Demek, dünyada hakiki mümin olarak bir ben olsam ve tüm dünya bana karşı olup beni yok etmek istese ve imtihan dünyasında olmasak, hiç önlemsemeden tüm dünyayı yok edeceksin. Sırf benim hatırıma. Bu kadar kıymetli demek ki bir mümin senin katında. Kainatında bir nokta bile olmayan benim nasıl da muhatap alıyor Benimle konuşuyor Huzuruna davet ediyoruz Bu kadar ihsanlar karşısında Ben yine nankölye devam ediyorum Ey lütfu sonsuz olan Allah ım. Ben bir hiçken Varlığım senden iken Hani bir insan yerine koyup ''Sana çağıran bir peygamber gönderdin bana. Demek beni muhatap aldın da o peygamber aracılığıyla kitap gönderdin. Senin sadece ey insan hitaplı bir kitap göndermen bile büyük bir nimet ve şerefken sen bundan öte binlerce ayetten ve yüzlerce sayfadan oluşan bir kitap gönderdin. Demek beni huzuruna çağırıyor. Önünde eğilmemi ve serde etmemi istiyorsun.'' Demek dilediğim an kapıyı çalmadan Bekçilerle karşılaşmadan Direk huzuruna varabilir Seninle sohbet edebilir Senin huzuruna varabilirim Demek huzuruna durup Peygamberin gibi miraca yükselebilirim Demek namazda her okuyuşumda de konuşmuş oluyorum Demek bana orucu emrettin Ve oruçken ağız kokum Senin kadına mis kokunsundan Daha hoş Demek fakirlere zekat vermemi, Kabe'ni ziyaret etmemi emrettin. Allah'ım, demek değer vererek beni fakirlerin, yetimlerin, hayvanların ve bitkilerin hamisi, koruyucusu olmaya layık gördün. Demek beni yeryüzünde halifen ve vekilin olmaya, bütün varlıklar üzerinde senin dilediğin şekilde büyük bir merhamet ve sevgiyle hükmetmeye layık biri olarak gördün. Yani beni dünyanın hatta kainatın efendisi kıldın. Allah'ım demek sen insana bu kadar kıymet verdin. Demek senin katında o kadar değerli ki insan. Ben seni ne zaman ansam sen de beni anıyorsun. Demek ki seni andığımda meleklerinle beraber benden bahsediyorsun ve beni onlara... Bu beni de, cennetimi de, cehennemi de görmediği halde böyle ibaret ediyor değil mi? Söyleyin bakayım. Bir de beni görseydin nasıl ibaret eder diye övüyor. Melekleri ikrar ettiriyorsun. Aman Allah'ım. Kalbim duracak. Nefesim kesiliyor. Her halde nefis taşımayan ve berrak bir kalbe sahip bir olsaydım. Heyecanımdan ölürdüm. Seni seviyorum Allah'ım. Bana öyle değer veriyor. Ve beni öylesine önemsiyorsun ki. ''Tövbe edip sana döndüğümde buna hayal edemeyeceğim kadar çok seviniyorsun.'' Hadiste okumuştum. ''Kulun tövbe edip sana yöneldiğinde şu bedevi kadar çok sevinirmişsin. Çölde tek başına yolculuk ederken bir gün uyandığında devesinin yanında bulamıyor. Yiyeceği, içeceği ve tüme eşyaları üzerinde olan devesini günlerce arıyor.'' sonra Ümitsiz bir şekilde ölümü bekliyor. Bir gün uykusundan uyandığında bir tane de görsün. Devesi karşısında. Hayattan ümidini kesmiş bu adamın sevinci. Demek şimdi ben kaçmayı bırakıp sana döndüğümde bu kadar çok seviniyorsun. Meğer bana verdiğin değer Herkesin ama herkesin verdiği değerden kat kat fazlaymış. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. Senin Vedud isminle itaatkar kullarına olan sevgini düşünüyorum da aklım duruyor. Sana itaat eden, normal bir kulluk sürdüren kullarını bile o kadar seviyorsun ki... ...onlara dünya kadar nimet versen az geliyor... Bunu ahirette görecek ve hayretler içinde kalacağız demek. Hadis şey okumuştum, hadisi şerifte. O aşk gelcisini, karanlıklardan aydınlığı insanlara çıkarasın diye son gönderdiğim sevgilin, o tatlı dudağından şöyle buyurmuştu: "Cennete en son girecek kimseye, orada dünyanın on katı genişliğinde yer verecekmişsin ve o hayretler içinde kalacakmış." Sonra Habib'in, sevgili peygamberin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona olan sevgini düşünüyorum ya Rab. Onu öyle sevmişsin ki. Sanki kainatı versen az gelecek. Ona olan sevginden her saniye dünyanın bir yerinde mutlaka okunan ezana koymuşsun adını. Kendin ona salat ediyorsun Rahmetinle kuşatıyorsun. Meleklere emretmişsin, onlar da sürekli salat ediyor. Yani rahmet etmen için dua ediyorlar. Biz müminlere de peygambere çok salavat getirmemizi, rahmet etmen için dua etmemizi istemişsin. Hatta onu kıldığımız namaza koymuşsun, namazlardaki oturuşlarımızda salavat okuyoruz. Böylece dünyada her an Habibin, sevgilin, bir tanecin Muhammed Aleyhisselam'ın adı anılıyor ve rahmet okunuyor. Onu öyle sevmişsin ki her şeyden değerli, meleklerden üstün. Bunlar sevdiğin kulun Muhammed Aleyhisselam'a dünyadaki lütufların ya ahirette ne olacak? Senin Vedud isminin biz normal kullardaki tecellisi de hayret verici. Peygamberim, bir tanecik tatlı sevgilim Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ya, Kul Allah'a itaat ede ede onun sevgisini kazanır. Sonra Allah'a, sonra Allah Celle Celaluhu Cebrail'e, Ben filanı sevdim sen de sevder. Cebraile sever ve gökteki meleklere, Allah filan kulu sevdi, siz de sevin der, onlar da severler. Sonra o yeryüzünde kabul gören, herkesçe sevilen, muhabbet duyulan kişi olur. Demek sana itaat üzere devam etsem ve dostluğunu kazansam, sen de beni öyle sevecek ve tüm varlık galemine sevdireceksin. Sen yüceler yücesi tarafından, tüm göktekiler ve yerdekiler tarafından sevilmek... Ne müthiş bir şey, ne büyük lütuf Allah'ım. Ey Rabbim, seni seviyorum. Her şeyden çok, herkesten çok. Her şeyi veren de sen değil misin? Bana herkesin en çok istediği ve aradığı... Hatta bulamayınca intihar ederek hayatını feda ettiği nimet olan mutluluğun yolunu gösterdin. Ama ben... Ama ben... ...kıymetini bilemedim. Aldırış şey edemedim. İtiraf ediyorum. Mutluluğum senin katında, sana yakın olmakta. Çünkü her şey gibi mutluluğu da yaratan sensin. Sense onu sana itaatte, kullukta ve sana yakınlıkta kılmışsın. Mutsuzluğu da sana isyanda ve senden uzaklıkta kılmışsın. Kişi sana ne kadar yakınsa o kadar mutlu, ne kadar uzaksa mutsuz. Kainattaki her şeyde seni hissetmek, sana ibadet etmek, huzurunda durmak, saygıyla eğilmek. Aşk ile secdeye kapılmak, seni seviyorum Allah'ım deyip el açıp dua etmek, şüphesiz insana asıl mutluluğu yaşatan ve onu doyuma erdiren asıl bunlardır. Ela bi zikrillahi tadıma innel kulub. Allah'ı anmakla gönüller huzura erer, aşk deryasına vuslatı yaşar ayetini daha iyi idrak ediyorum şimdi. Sana her adımda Sanki yıldızlar dağlar Tesbih ediyor Aşk elçesi Resulullah'ın Geçmiş olduğu O dünya orkestrasının başında Ey yüreklerin dermanı Allah'ım Kalbin doyumu ve huzuru nasıl olurmuş Şimdi fark ediyorum bir farz namazı huşusuz veya son vakitte kılsam, o zaman anlıyorum, o kaybettiğimi. Ey kalplerin şifası Allah'ım, ey kalplerin şifası olan Allah'ım. Seni seviyorum Sana adım adım yaklaşmayı Bana lütfet İlim ve hikmet ile gönderdiğin Elçine tabi olmak ile Beni şereflendir Her an O kadar sevdin ki bana yaklaştırmak için Her şeyde bir sebep kıldın Habibinle öyle gösterdin ki hayatı Hayatın her anını Seninle yaşamaya. ...öyle istedin ki sevgilimiz olarak... ...seninle anamızı yaşamayı. Otururken, kalkarken... ...yatarken, uyanırken... ...işe giderken, eve gelirken... ...aynaya bakarken... ...otururken... ...en basit işte bile seninle beraberliği... ...nasıl yaşayabileceğimizi gösterdi... ...o aşk elçisi sevgili peygamberin. Ne kadar da sevdin bizi. İçi boş bir din göndermedin... Her an seninle beraberliği yaşayıp sonsuz mutluluğu yeta araçlarla gönderdin. Allah'ım peygamberinin ve dininin kıymetini bilemedim. Ama şimdi tövbe ettim. Sana döndüm tamamen vazgeçtim Sana teslim oluyorum Allah'ım Ne kadar yanlışlarım çoksa da Sana olan aşkımın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım Sana olan imanımın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım Öyleyse kalbimdeki iman ile Yeter diyeyim nefsime Dur diyeyim artık nefsime Tamam diyeyim artık nefsime de Bir Ebu Bekir kıl beni Bir Ömer Osman kıl beni de bugün Ağlamasın Çeçenistan, Filistin, Irak Bir Ömer kıl beni de Dünya adalet görsün Bir hayır dedirt bana nefsime bir Osman kıl beni de haya görsün aşk görsün kainat Ey Rabbim kim var ki senden başka bir alin kıl beni ilim rahmet ve aşk medeniyetiyle aşka koşayım aşka koşturayım insanları Son sözlerim olsun sana şu an şu dakikada ...beni dinleyen sevgili kardeşlerimle. Senin istediğin gibi yaşamaya karar verdik şimdi. Piyatımızı yeniledik. Eles Meclisi'nde verdiğimiz ahdi... ...sözü yeniden tazeledik. Anlaşmamızı yeniden düzenliyor, güncelliyoruz ya Rabbi. Bize yardım et. Rahmetinle tut elimizden... ...ve bizi hiçbir zaman kendi halimize bırakma. Bizi bir an bile... Bir göz açıp kapayıncaya kadar bile bizle bırakma. Bizi kimlere bırakıyorsun ya Rabbi? Sadece yaşadığı anı düşünen insafsız nefsimize mi? Yoksa aramıza fitne sokan şeytan ve işbirlikçilerine mi? Kimlere bırakıyorsun ey güzel Allah'ım? Beni senin kadar kimse düşünmüyor ki. Bana senin kadar kimse acımıyor ki. Bana senin kadar kimse insaf etmiyor ki. Beni senin kadar kimse sevmiyor ki. Kimlere bırakıyorsun beni? Kimlere bırakıyorsun bizi? Bırakma ki Allah'ım senden başka yârimiz yok. İlahi, gafletimden uyandır, gerçekleri göster... Hidayeti lütfet. Seni zikretmede, şükretmekte, güzel ibadetler yapmada yardım et. Seni aşk ile anarak dünyada ve ahirette cennet hayatını ve sonsuz cenneti lütfet. Kalbime sevgini, sevdiklerinin sevgisini, ümmetin sevgisini, tevhid-i lütfet. Seni seviyoruz Allah'ım. Efendimizin istediklerini istiyor. Sığındıklarından sığınıyoruz. Seni seviyoruz Allah'ım. Seni seviyoruz. Vama ata kumurrosul. Ne verirse peygamber alın diyorsun ya. Peygamber'in aşk verdi. İlim rahmet aşk medeniyetiyle. O aşkı işittim. İtaat ediyorum. Biatım yeniliyorum. Seni seviyorum, İhsan buyur selam isminle, bu sözcüklerime eşlik edenlere, selam isminle ihsan eyle, nefs merkesinden, gönül medinesine, seni seviyorum Allah'ım sözcüğünün ekseninde hicret edenlere. Kardeşlerimiz 13 Haziran Çarşamba ki Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı Burada bitirirken Evet bu akşam Gönlümüzden gelen sesi paylaşalım istedik sizlerle istedik ki istedik ki Şu anımız bir şahidetliğini Geçirsin Gerçi kefa billahi şehirde de Allah şahit olarak yeter de Bu akşam gönlümüzden gelen Satırlardaki sözcükleri Dudağımızdan dilimize aktararak sizlerle bir paylaşalım da Allah Resulü'nün verdiği o aşkı bir anlık hissederim istedik. Evet Allah Resulü öyleydi bize aşkı vermişti. Biliyorsunuz programımızın ikinci bölümü mi diyelim sevgili yönetmenim ne yapalım bilmiyorum ama Biliyorsunuz çarşamba akşamki sohbetten sonra bir iki canlı bağlantı alıyoruz. Tabii, channel telefon bağlansanız baya bir yoğun olduğu için fazla almıyoruz. Sadece bir iki tanesini alıyoruz, geçiştiriyoruz. Çünkü genellikle sizlerle sohbet ile güzel tatlı anları paylaşmak istiyorum. Eğer katılıp bir iki şeyi bugünkü programımızda vesaire alakalı konuşmak isteyen, programımıza konuk olmak isteyen, bir misafirimiz olmak isteyeniniz olursa 0216-611-0123. 0216-611-0124 telefonlardan şimdi arayarak canlı bağlantıya katılıp misafirimiz olabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki Umre Hediyesi'nin fragmanını sohbetin sonuna attık ki bu canlı bağlantıda bazı dinleyici kardeşlerimiz karıştırmasınlar diye. Evet iki tane dinleyicimizi Umre'ye gönderiyoruz. Şimdi bu üçüncüsü olacak. Üçüncü ay, evet bu ayda tabii bir kişiyi göndereceğiz Berat Turizm'den bununla beraber e, bizlere özel efemin internet sitesinden dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin her yerinden ulaşabildiğiniz gibi yine bize iletmek istemiş olduğunuz herhangi bir konu olursa, her konuda yine özel efemin adreslerinden fax, postta mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yine şu ana kadar yapmış olduğum tüm sohbetlerle beraber diğer çalışmalar hakkında da www. Atnansensoy.com.tr.tc web sitemden de ulaşabilirsiniz radyolarda yaptığımız sohbetleri vs. diğer çalışmalarımızı kitaplarımı, kasetlerimi videoları izleyip dinleyebilirsiniz Turanlar dijitalden bir şikayet geldi dediler ki hocam biz burada ücretsiz sizin radyo sohbet, cd ve dvd'lerinizi burada veriyoruz ama bu hafta gelen olmadı dediler gelen arkadaşlar da herhalde fiyat ödeyeceklerini zannetmişler Sevgili dinleyiciler, şu ana kadar Özel FM'de yapmış olduğumuz radyo sohbetlerimizden oluşan CD'mizi veya tüm sohbetlerimizin içinde bulunduğu DVD'mizi isteyen herkes dünyanın her yerinden hiçbir ücret ödemeden, kesinlikle hiçbir ücret ödemeden Fatih Karagümrük'te Turanlar Dijital Fotoğrafçılık'tan gidip alabiliyor. Programdan sonra vesaire hafta içi her gün radyoyu arayıp Turanlar Dijital Fotoğrafçılık'ın numarasını alıp arayarak isteyebilir. Onlar da size gönderebilirler. Yani zerre kadar yapabildiğimiz ne varsa sizinle paylaşabildiğimiz, budur bizim yapmaya çıkart ettiğimiz. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin Siyeri Nevi'de geçen o satırlarını hayatımıza aktarabilmek adına ne varsa paylaşabildiğimiz, onu paylaşmadıyız. Bunu da aktardıktan sonra evet sevgili dinleyici kardeşlerimiz Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize onu getirdi. Hani Bahsediyorlar bazen Hz. Muhammed ne getirdi Hz. Muhammed'in ne getirdiğini anlamak isterse Bunu sözde söyleyen Değerli bir insan Herhangi bir insan Hz. insan olan insan Allah'ın halifesi olan bilse de bilmesi de olan insan Peygamber Efendimiz'in Gelmiş olduğu zamandaki Dünya tarihine baksın Karanlığı ve aydınlığı ancak o zaman fark edebilir Efendim Alo buyurunuz efendim Hayırlı geceler Şansoy Hocam Hayırlı Sen akşamlar, hayırlı geceler lazım. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz Ben size küçük bir yazı aktarmak istiyorum, manası çok büyük Yaz efendim. Yazı çok küçük Yüce Allah Celle Celale buyuruyor Bana kavuşmak isteyen beni tanır Beni tanıyan bana yönelir Bana yönelen beni ister Beni, isteyeni, beni isteyen beni bulur Beni bulan beni zikreder Ve asla unutmaz Beni hatırlayanı ve unutmayanı Ben de hatırlarım ve unutmam Bu kadar Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorum Allah'a emanet olun Sizler de. Allah razı olsun Ya ilahi sözcüklerinden İslam ile büyüyen Güzel İslam, büyüklük, İslam büyüklerinin Sözcüklerinde geçer ya Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi diye Gerçekten de bir kul ne kadar yanlış işlerse işlesin. Samimiyetle ama. Hani şu zamanda bu zamanda yapacağım, tövbe edeceğim diye değil. O anda Allah'ım seni seviyorum, buldum kendimi derse ve Allah bir adım yaklaşmak adına bir nefes alırsa, bir nefes verirse işte o anda Allah rahmet ile kendi katına çeviriyor. Hani sürekli söylüyorum tabii benim de beş aylık bir kızım olduğu için Tabi evlat sahip olunca insan biraz daha farklı oluyor. Düşünüyorum da bana kızıma, çocuğuma, evladıma karşı bu şefkat ve merhameti verenin bana olan şefkat ve merhametini düşündüğümde utanıyorum aslında. Nasıl utanıyorum? Bu kadar lütufkar ve bu kadar sevgisini sergileyene hayatımla, lisanı halimle nan kölük yapıyorum diye utanıyorum. Nasıl kölük yapıyorum? Şu anda Pakistan'daki kardeşim. Allah için sevdiğimi söylediğim kardeşim Benimle tefidi paylaşan kardeşim sıkıntı çekerken Ben Rabbimin bana karşı olan sevgisi gibi Ona da o şekilde sevgisi olduğunu bildiğim halde O kardeşimin sıkıntıdan kurtulması adına bir adım atmadığım Atmaya gayret etmediğim için utanıyorum Iraktaki kardeşlerimin hallerini gördükçe, işittikçe, duydukça, okudukça utanıyorum Çünkü hani evlatlar arasında fark olur mu? Evlat evlattır, her bir ayrı bir sevgilidir. Rabbimin sevgi ve şefkatini kulları üzerinde bu şekilde düşündüğünüz zaman, sadece mümin kardeşlerim için söylemiyorum tabii ki, şu anda inkara düşen, hatta mümin kardeşlerimize zulmeden insanlar için bile, o şefkati taşımalıyız, o merhameti taşımalıyız. Allah Resulü'nün taşıyıp, Ebu Cehillerin, Utbelerin kapısına gittiği gibi,